Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Evet, geçtiğimiz hafta sonu Su hakkı kampanyası aktivistleri olarak Nurhan ve ben kırklar elindeydik. Bu güzel ilimizi birazcık tanımış olduk. Şimdi orada 19-22 Eylül tarihleri arasında Doğal Yaşamı Koruma Vakfı, DAIKO ve Trakis Doğal Yaşam ve Kamçılık tarafından gerçekleştirilen bir gençlik kampı oldu. Biz hem o kampa gitmek için Longoz Ormanları'nda İğneada'da Longoz Ormanları'nda yapıldı hem kampa biraz katılmak için hem de aynı zamanda kırklar elinde yerelde yaşanan sorunları görmek için bir parça suyla ilgili evet. özellikle böyle bir gezi yaptık kendi evet, aramızda. İlk noktamız onu belirtelim istersen. İlk nokta şeydi. elini çıktığımız an ilk ziyaret yerimiz bir taş ocağıydı. Evet. Ee, sağ olsun Kırglareli Dayko'nun Kırglareli il temsilcisi Göksal Çinem Bey bize eşiyle birlikte refakat etti. Aha. Ve uzun bir yolculuğa çıktık. Gün boyunca işte taş evet, ocaklarını sabah ondan altıya e, kadar ziyaret, sürekli e, ziyaret evet. de hani e, yarattığı etkiyi ...gördüğümüz noktalar vardı... ...işte baraj vardı... ...Armağan Barajı... ...beğendik hmm. de yapılmak istenen... E, ...Kömürlü Termik Santral Bölgesi'ni... E, ...planlanan gördük. proje evet. alanını gördük... ...evet... E, ...onun dışında... E, yerelde de yani yerelden aktörlerle de... ...bu konuda e, muzdarip olan... ...bu projelerden muzdarip olan... ...aktörlerle de bir araya geldik... ...onlarla da konuşma imkanı bulduk... ...evet... E, Öncelikle evet. bir teşekkür edelim evet. bu, bu imkanı bize sağladığı için Dayko e, Vakfı Kurucu Başkanı Nusret e, Türkan'a Türk Türk ve e, Göksal Bey'e bütün Hı. gününü bize ayırdıkları için evet. e, ama bu programda e, Ergene'de e, Ergene Havzası'nda yaşanan sorunları biz anlatmayalım dedik. Evet. Bu işin e, peşinden yıllardan beri koşturan, e, genç yaşına rağmen genç yaşına rağmen <gülüyor> e, uğraşan, aynı <gülüyor> zamanda bu gençlik kampının düzenlenmesinde de aktif rol alan İsmail Metin'le e, evet. konuşalım meseleyi dedik. Trakya aktivisti ve Trakist doğal yaşam kampçılık kurucu ortağı Metin, yani İsmail Metin. Evet, İsmail evet. hattı mısın acaba? Evet, buradayım. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş, geldin. ha, merhaba. <gülüyor> hoş bulduk. Evet, Metin. Evet. Şey, İsmail. Şimdi öncelikle şöyle başlayalım mı Ergene Havzası'nın özellikleri nelerdir ve neler oluyor yani ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz suyla ilgili yani, olarak? Suyla ilgili olarak hı hı. Ergene Havzası çok büyük bir havza Trakya'nın yani Trakya topraklarının yaklaşık üçte ikisini kaplayan bir havza. Hı hı. Neler yaşanıyor işte suyla ilgili dediğinizde zaten Ergene Sakka'nın kanayan yarası olarak ifade ediyoruz biz. 30 yıldan 30 yıldan beri süre gelen bir kirlilik söz konusu Ergene'de sanayinin yaratmış olduğu birçok olumsuzluklar var. Bundan hem oradaki doğal yaşam, oradaki halk, yani bütün herkes buradan muzdarip ve etkileniyor. Yaklaşık 10.730 kilometrekarelik karelik bir drenaj sahip olan Ergene. E, nehrinden alıyor zaten havza adını hı hı. ve e, bu nehir e, artık yani kirli su falan da demeyelim zehir taşıyor ve bu e, yıllardır yaklaşık 30 yıldır bu şekilde devam ediyor yani e, hergen havzasında neler oluyor dersek yani çok da iyi şeyler olduğunu da söyleyememiz. Evet hatta akan e, suya artık su da denmiyor galiba değil mi İsmail? Tabi tabi yani artık. Onun su bir da ismi yani... vardı. <gülüyor> Tanımlanamayan bir sıvı akıyor deniliyor. Evet aynen Peki öyle. çok yani raporda. Evet evet biz seyir diyoruz yani çünkü e, gerçekten e, su değil simsiyah bir şey akıyor yani suya da benzemiyor. Çok, Hı -hı. çok farklı bir şey. Evet bir tane veri var istersen onu paylaşalım İsmail. Ergene Nehri'nde 7 ayrı istasyonda yılda 2 kez e, alınan su örneklerinden yapılan kimyasal incelemeler sonucu Çorlu Suyu Çerkezgöy girişinde 1 ve 2. sınıf. Sulama suyu niteliğindeki nehir suyu sürekli kirlenerek ki bu aktığı yerde atık, endüstriyel ve evsel atıkların karışımı ile birlikte uzun köprüde beşinci sınıf kullanılmaz. Beşinci sınıf denilen şey de kullanılamaz. Evet, Sulama suyu niteliğine ulaşı, ulaştığı ifade ediliyor. Senin de söylediğin gibi, Akgün de söylediği gibi artık su bir noktadan sonra su olma niteliğini yitirip tanımlanamaz bir sıvı haline dönüşüyor. Bunun nedenlerine ilişkin olarak biraz daha detaylı konuşmaya başlayacak olursak biraz da tarihine bakmak gerekiyor herhalde bölgenin. 1970'lerden itibaren bir sanayi bölgesi olarak ele alınan bölge aslında tarımsal ağırlıklı ya da tarım alanlarının çok yaygın olduğu elverişli tarım alanlarının bulunduğu bölge 70'lerden itibaren çok ciddi bir biçimde sanayiye yönlendirilmeye başlanmış. Bu noktada neler söyleyebiliriz? İsmail. Yani şey var dediğiniz gibi 70'li yıllardan itibaren İstanbul'daki deri organize sanayinin Çorlu, Çerkezköy, Trakya hattının ki biz burada şöyle ifade ediyoruz orayı işte Çorlu, Çerkezköy, Muratlı, Lüoburgaz şeytan dörtgeni olarak ifade ediyoruz ve haritada baktığınızda Bu alan gerçekten çok küçük bir Alanmış gibi gözüküyor Ve bu küçük alanda yaklaşık 2000 civarında Fabrika Konuşlanmış durumda hmm. Bu fabrikalarda Günde ortalama 5 milyon metreküp suyu Yeraltı suyunu çekip hmm. Kullanıp kirletip daha sonra Arıtmaya maruz kalmadan Tekrardan Ergene Nehri'ne ...deşarj ediyorlar, bırakıyorlar... ...ve bu şekilde de ciddi bir e, kirlilik... ...ortaya çıkmış tabii, oluyor. Tabii. Evet. Hı -hı. Yani hiçbir e, arıtmaya tabi tutmadan... ...olduğu gibi o kirli suyu bırakıyorlar... ...ergen... E, şey, yani. ...nehrin e, evet. kirleri götürmesini bekliyorlar... Evet. ...nehirde biçtikleri işlev yani, yani, bu. Evet. Yani, tabii, tabii, nehir... yani şu, şey, Hı -hı. şu şekilde ifade edeyim... E, ...orada işte dediğim gibi... ...2000 civarında fabrika mevcut... E, Çoğunun arıtma sistemi mevcut değil fakat şeyler de var e, nasıl diyeyim arıtmasını düzgün çalıştıran arıtma tesisi olan fabrikalar işte e, gerekli yönetmeliklere falan uygun çalışan e, fabrikalar işletmeler var fakat bunların sayısı çok az. Çok Çünkü, az. E, evet yaptırımlar çok e, caydırıcı değil çok Hı -hı. cüz'i miktarda cezalar kesiliyor ve maliyetleri e, karşılamadığı için bir arıtma Sistemini kurması veya işte sürekli çalıştırılması bu cezalardan daha fazla maliyetlere mal olduğu için ceza ödemeye e, işleri, devam ediyor de hmm. ceza ödemeye devam hmm. ediyorlar e, çok ciddi yaptırımları yok onlar için e, şey oluyor sıkıntı olmayacak bir miktarlar bunların ödenmesi Evet bir de bölgede taş ocakları var yani sadece evet. e, şeyin sanayinin yaptığı kirletme doğrudan e, su kaynaklarını kirletmesi değil bir yandan da taş ocaklarından Kaynaklanan bir kirlenme var. Onunla ilgili ne söyleyebiliriz? Bir yani onunla ilgili e, ilgili de şöyle bir şey. Şimdi e, taş çok yoğun bir şekilde e, Trakya'nın Kırklareli ıstırancalar e, kesiminde ve e, Edirne'nin e, Saros e, körfezi kısmında e, çok fazla konuşlanmış durumda. Kırklareli aç açısından bakacak olduğumuzda şu anda faaliyette olan yaklaşık 80 tane işletme mevcut ve bunların birçoğu içme suyu kaynakları üzerinde Yani bunlar hem faaliyet esnasında hem de faaliyetinin sonermesinden ermesinden sonra alanı tarif ediyorlar İşte tarif ettikleri alanı tekrar doğaya kazandırma işlemini gerçekleştirmeyip oradan çekip gidiyorlar İşte bunu yaparken de faaliyetler esnasında doğal yapıya yaban hayatına bir zarar veriyorlar ee, ve şey var su kaynakları açısından da bunlar e, suyu çok e, ça, fazlaca kullanıyorlar. Hayatlarına durdurma nedenlerinden bir tanesi de e, bulundukları alanda işte yeraltı suda yine kullanıyorlar, kullanıyorlar ve belli bir seviyeden sonra e, su kaynaklarına ulaşmakta sıkıntı çekiyorlar evet. ve buradan e, olduğu gibi orasını e, darmadağın mahvetmiş şekilde bırakıp, bırakıp o bölgeden gidiyorlar. ayrılıyorlar. Evet. evet. Evet yani çöplerini de bırakıyorlar, suyu da bitiriyorlar. Evet, bizim gördüğümüz ilk e, noktada çöplerini dahi kapatmadan ya da o bölgede alıp götürmeden bırakılmış bir taş ocağını gördük. Evet. Sadece su varlıklarını tehdit etmiyor bu taş ocakları e, bölgede bir tane mağara var. Dupnisa mağarası. Evet Dupnisa mağarası. Ee, bizi Göksal Bey gezdirirken onun tarihinden de bahsetmişti ve e, mağaranın e, çok yakın bir e, yerine e, yine taş ocağı açılmak için başvuruda bulunduğundan bahsetmişti. Yeri birkaç evet. kere değiştirilmekle birlikte ısrarlı bir biçimde mağara yakınında taş ocağı açma gibi bir e, girişimleri olduğundan bahsetmişti. Biraz o mağaradan kısacık bahsedebilir misin? Çünkü çok önemli bir mağara. Biz de girizme imkanı bulduk. Çok güzel. Bir çok radyo programında bir anlatamayız oradaki gördüğümüz güzellikleri ama yani cidden e, tarihi bir yani doğal bir miras hı. ve bu yok edilmek isteniyor. Yani orada taş ocağı açacak olursanız titreşimlerle, evet kazılarla e, mağarayı çökertmiş olursunuz. Evet. Ayakta kalamaz. Evet. Evet yani e, Dublinsa mağarası e, Trakya'nın turizme e, açık olan tek mağarası. Çünkü tu, e, turizme açık olan tek mağarası diyorum. Çünkü bu benzer özellikte olan birçok mağara var. Meyta'nın yaptığı araştırmalarda işte Boğaziçi Üniversitesi mağarcılık toplumun yaptığı araştırmalarda raporlarda falan birçok mağara mevcut. Fakat Dublinsa mağarası sadece e, turizme açık. E, bu mağara e, toplam olarak 2720 metre e, uzunluğa sahip bir mağara fakat çok, çok ilginç bir durum var ki bu mağaranın sadece 400 metrelik bir alanı e, doğal sit alanı olarak hı hı. işlenmiş. Doğal sit alanı ama gerisi değil yani. Evet değil yani burada bir tezap bir çelişki evet. var. Zaten o, e, bu taş ocağı, mermer ocağı olayı da oradan kaynaklanıyor. Aslında bir mağara bir bütündür. Yani işte sadece turizma evet. açık kısmı korunmaya altıdan alınacak bir yer değil. Bir bütün olarak e, korunması gerekiyor. E, 400 metrelik bir kısmı e, sit alanı olduğu için geri kalan... İşte 2200-2300 metrelik alan sit alanı değil. O yüzden buraya her türlü taş ocağı, mermer ocağı, maden ocağı ruhsatı verilebilir. Bu ruhsat verilen ilk başta ruhsat verilip daha sonra işte tetkilerle iptal eden alanda yani bu mağaraya 10 kilometrelik bir mesafede. Fakat bu çok uzak gibi görünebilir ama bu taş ocakları buradaki taş ocakları patlatmalı taşacakları ve dinamit kullanıyorlar. Taş hocalarında hmm. faaliyetleri sırasında e Bu kullandıkları dinamit ve çok yüksek e, sesler oradaki yaban hayatını e, etkiliyor İşte yeraltı sularındaki e, akarların yönlerinin değişmesine neden oluyor Burada siz de görmüşsünüzdür ki Duknisa mağarasının içind içinden bir tane dere akıyor mağaranın içinde evet. Yukarıdan bir yerden doğuyor Sonra mağaranın içinden aşağı doğru tekrardan akıyor e, Bunun üst tarafında bir mermer ocağının açılmış olması demek O e, pırıl pırıl berdak evet. akan Hı -hı. suyun bembeyaz akması anlamına geliyor Evet Aynı zamanda yarasaların e, yavrulama bölgesi evet, yarasalar diye belirtelim. Hı hı. Evet, <gülüyor> bir şimdi, ara mı verelim? Hı, bir ara verelim. E, yöreden bir türkü ile dere geliyor dere, olacağı köker söylüyor. hakkında Ergene bahsetmeye devam ediyoruz. Konuğumuz İsmail Metin Trakya aktivisti ve Trakist doğal yaşam ve kampçılık kurucu ortağı. Şimdi bir de bu bölgede yörede Longoz ormanları var İsmail. Ondan biraz bahsedebilir misin? Subasar ormanları. Evet. evet. Longoz ormanları işte bir diğer ismiyle Subasar ormanları da bulunuyor. Burası aslında Türkiye'de 3 e, tane longoz ormanı var i̇şte, e, Sakarya, Acarlar, Sinop ve İnado longozları Fakat İnado longozları e, Avrupa'nın en büyük longoz ormanları Subasar ormanları Aynı zamanda da dünyada Amazon ormanlarından sonra gelen en büyük e, ikinci sıradaki longoz Subasar e, ormanları e, Burası e, 2007 yılında Bakanlar e, Kurulu kararıyla Milli Park e, olarak ilan edilmiş bir bölge ve burada e, Türkiye'nin e, işte 122 ç, e, önemli bitki e, alanı 184 tür e, kuşu e, işte 5 tür kurba 14 ot su bitki işte çeşitli e, çalı ağaçların yaşadığı ve aynı zamanda e, Türkiye'deki çok önemli olan iki tane göç yolundan bir tanesinin e, geçtiği yer yani e, e, Ayrıca 7 tane Pardon 8 tane ekosistemi İçerisinde barındıran çok e, nasıl diyeyim e, tarif edilemeyecek güzelliğe sahip bir cennet evet. e, köşesi yine Adalongoz Ormanları. Bu Subasar Hı. Ormanları'nın oluşumuna ilişkin belki bir bilgi verebiliriz. Aslında şey deniyor işte Karadeniz sahillerine doğru akan nehirlerin taşıdığı alüvyonların birikmesi e, ve mevsel, mevsimsel olarak sular altında kalmasıyla e, oluşan bir bölge. E, kışın ormanın içi suyla doluyor. Ve uzun bir süreçler Evet yani. suyun evet. içerisinde yazın çok kısa bir dilim için suların çekildiği söyleniyor ama, ama şu anda hala öyle midir İsmail Çünkü o bölgeden birileri şey demişti yani Haziran ortasında dahi ormanın içine giremezken artık Mart aylarında falan bataklık, bataklık olsa bile yine de yürünebiliyor içerisinde sularda bir azalmanın olduğundan bahsetmişlerdi. Böyle mi? Yani, yani tabi e, öyle aslında. Şunu e, şöyle de düşünmeyelim. Yani o nehirler e, denize denizin taşıp nehirlerle ormanın içerisinde akması, yani işte e, orman içerisinde e, yaklaşık işte bir insan boyu veya işte insan boyun yarısı kadar suyun olması gibi bir dur durum e, yer yer e, söz konusu olsa da aslında. Suyun taşması demek yerde böyle işte bataklık gibi işte bir nemli e, tabakanın e, ve e, sıvı sulu bir ortamın oluşması e, söz konusu. Hmm. E bu kış aylarında yağışlarla birlikte de işte o Karadeniz'in ıı, e, hırçın dalgalarıyla zine, e, nehirlerle göllerle birleşip orman içine akması. Kışın tabi oraya girmek e, bazı yerlere çok zorlanıyor. İşte ilkbahardan sonra yaz aylarında işte e, nehirlerin biraz çekilmesi e, ve e, ...yağışlarına dalmasıyla, güneşin etkisiyle onlar e, kurumuş oluyor. E, kışın yine aynı döngü devam ediyor. Evet, bir de burada e, barajlar var diyebiliyorum ben. Isıranca Dağları üzerinde yedi tane baraj olduğu söyleniyor. Bu barajlar yüzünden de suyun seviyesinin düşmüş olması mümkün olabilir mi acaba? Onunla da ilgisi var mı? Bu, Longozara etkisi, yani olumsuz etkisi. Böyle bir araştırma yapılmış mı ya da? ya tabii ki de yani onların da e, etkisi e, vardır yani doğrudan Hı. etkili olmasa bile onların da etkisin söz konusu. Evet. Bir de bu bölge e, 2007 yılına kadar herhalde değil mi av hayvanları koruma alanı ve tabiat koruma alanı statüsüyle korunurken 2007'den sonra e, milli park statüsüne indirilmiş evet. milli park statüsüne indirilmesi de aslında bu bölgeden daha fazla ...faydalanabilmesinin yolunu açmış. Evet. Yani daha öncesinde... E, ...daha bir dokunulmaz ve... E, işte ...el sürülemez durumdayken... ...daha açık hale getirilmiş... ...müdahaleye. Evet. Hatta bu bölgenin... E, ...UNESCO Doğal Kültür ve Mirası... ...Ramsar-Sulak alanlar... ...sözleşmesine tabi olması gerekir. Yani bu özellikleri taşıyan bir bölge... ...aslında değil mi? Evet ama... Evet. Hı -hı. Yani tabii ki dediğiniz hepsi e, e, söz konusu işte 2007 yılına kadar orada bir e, proje yürütülmüştü GET projesi. E, bunun e, sonucunda da işte orada yaklaşık 130 bin hektarlık bir e, alan uzmanlarca e, çalışmalar yürütülüp oranın işte biyosfer rezervi e, ilan edilmesi için biyolojik çeşitlilik envanteri, işte sosyal değerlendirmeler, e, alanın kapsamlı bir yaklaşımda yönetim planlanması gibi e, projeler geliştirilip ve bunların e, dosyası da hazırlanıp işte biyosfer alan adaylık dosyası da hazırlanıp. Hı -hı. ilgili komisyona gönderilmiş ve hazırlanan bu dosya aynı zamanda UNESCO formatında hazırlandığı için bir nevi dediğiniz gibi UNESCO korumasına dahil edebilecek bir alan stresine sahip bir bölge. Fakat bu dosya yaklaşık 4-5 yıldır beklemede yani Hı -hı. bir cevap verilmiş değil. Evet. Şimdi birazcık da kamptan bahsedelim mi İsmail? Yani neler yaptınız? neler? Evet, ee, süremiz çok azalıyor. O sadece dört dakikamız evet. kaldı. Kimler katıldı? Nasıl geçti kamp? Ve neler amaçlanıyordu? Bunlardan biraz bahsedebilirsen ne olur? Yani ee, kampı şöyle üç kelimeyle ee, anlatmak gerekirse ee, yorucu, ee, güzel ve eğiticiydi kamp. Evet. <gülüyor> Yaklaşık evet. Türkiye'nin değişik illerinden çok ağırlıklı olarak Karadeniz, İç Anadolu, Ege, Marmara, Akdeniz bölgelerinden 40 gencin katıldığı bir kamptı. Kampın içeriğinde daha çok işte bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerini gezip görme, tanıma, işte eğitim çalışmalarını akademisyenler eşliğinde arazi çalışmaları şeklinde yapmak gibi hedeflerimiz vardı. Bunları gerçekleştirdik. Katılımcılarımızla beraber Trakya Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Musa Oludağ ve yardımcı doçent doktor Mustafa Kaya ve Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Edirne temsilcisi Bülent Bacıoğlu eşliğinde hı hı. longoz ormanı içerisinde bir arazi çalışması gerçekleştirdik. İşte hareket halinde doğaçlama olarak işte merkürün oluşumu işte longoz oluşumu, Longoz ormanları içerisindeki işte akan dereler, e, oradaki ağaçların e, hangi ağaçlar olduğu, işte nasıl bitkilerin olduğu, nasıl kuş türlerinin olduğu, nasıl sürüngenlerin olduğu konusunda uygulamalı olarak bir çalışma gerçekleştirdik. Çok e, zevkli bir çalışmaydı. Evet. Daha sonra bir de e, beğendik köyü var. E, daha çok e, medyada falan şu son günlerde popüler ...olarak çıkan konu... ...buraya bir termik santral yapılması... ...söz konusuydu. Evet. Biz de oraya gelen gençleri... ...oraya götürdük. Beğendik köyüne... ...gittik. Nasıl bir yer... ...olduğunu görmeleri ve... ...onların da gördükten sonra işte... burayı termik santral... ...yapılsa nasıl etkileri olur... ...onları orada yaşayarak... ...görmelerini istedik. Evet. Ve Gerçekten köyün adı gibi... ...orayı gördükten sonra... Bütün gençler yani gerçekten biz de beğendik dediler. Orayı <gülüyor> beğendik. Biz beğendik. Biz gördük ve <gülüyor> biz de beğendik. Evet, evet. Yani şeyde Türkiye'nin kuzey batısındaki en uçtaki köylerden bir tanesi tam Bulgaristan'da. Sıfır sınırında ve evet. e, sınırı sadece bir e, Rezve deresi ayırıyor. 5-6 yani metrelik bir dere diyelim. Evet. Uzaktan evet, evet. gördüğünüzde şey. iki tane bayrak görüyorsunuz. Sanki yan yana gibi duruyorlar. Biri Türkiye'nin bayrağı, biri, biri de, de olabilir, işte Bulgaristan'ın bayrağı. Arada bir incecik nehir var. Evet, evet aynen öyle. Yani Hatta... Oradan askeri alandan özel izinle karşıya geçtiğinizde sınırı derenin kenarına kadar derenin bizim tarafımızdaki kısmında e, ve karşı tarafta şeyler ve kayıklar var. Yani e, karşılıklı yani çok yakın şeyde balıkçılar aynı nehir üzerinden aynı yoldan e, Karadeniz'e balık çıkıyorlar. Bu kadar. O kadar e, yakın. yakın diye. Ya, evet. Demek ki termik ve, santral onları da ilgilendiriyor. Yani bu görüşmelerde eylemde yaptılar birlikte, zaten. Birlikte eylem de yapmışsınız. Şimdi zamanınız çok daralıyor İsmail. Çok teşekkür ediyoruz sana verdiğim bilgiler Bilmiyorum. için. Evet şimdi şöyle bitirelim isterseniz. Aslında Trakya'da olan her şey İstanbul'la da ilgili. İstanbul'da olan gelişmeler de Trakya'yla ilgili. Biz zaten Su Hakka kampanyası aktivistleri olarak bu nedenle de oraya gitmiştik. Pek çok şey gördük orada. Bizim için çok faydalı bir gezi oldu. Yani bundan sonra da orayla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evet, bu bitirelim evet. bu haftalıkta bu kadar Hı -hı. diyelim. Haftaya evet. görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Su hakkı. Kar için değil, yaşam için su.